Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiya Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Fe inna istaqal hadîsü kitâbillâh ve hayrül hedîyi hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umur muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin daha, ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Zeberjet kitabının şerhinde Sıla-i Rahim bölümü. Küslüğü bitirmekten önce davranan başında kalmıştık. 1024 nolu hadis Hişam bin Amir radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanın bir Müslümanı üç geceden fazla terk etmesi helal değildir. Muhakkak ki onlar dargın durmaya devam ettikleri sürece haktan ayrılmışlardır. Onlardan ilk dönenin dönüşü kendisi için kefarettir. Eğer selam verir de diğeri selamını almazsa melekler onun selamını alır. Diğerine de şeytan cevap verir. Birbirlerine dargın oldukları halde ölürlerse birlikte cennete giremezler. Sanırım bir de asla birlikte giremezler dedi. Bunu İbnül Mübarek Müsnedinde, Ahmet bin Anbel, İbn-i Bantayelisi, edeb Müfrette, Bukhari, Ebu Yala Müsnedinde ve Mefârit'te, Taberani, İsmail-el Esbânet, Tergib ve Terhipte, Haris bin Ebi Usâme Müsnedinde, Beyhak Şuab-ül İman'da ve El-Adaptar rivadetmişlerdir. Elbani Sayıha'da, Muhbil'de, Sayı-ül Müsned'de tercih etmişlerdir. Hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Evet, bu meseleye. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştık. Eğer selam verir de almazsa melekler onun selamını alır. Yani burada e, bu tür küskünlüklerin dünyevi sebeplere dayalı küskünlükler hakkında geçerli olduğunu bu hadisin geçtiğimiz hafta açıklamıştık. E, bir kimseye fıskından veya bidatinden dolayı hecir uygulanıyorsa o kimse de e, bu tehditten payını alır. Yani e, birlikte cennete giremezler. İbn-i Mesud Radyalan'ta gelen diğer bir rivayette, evet, sonraki rivayet, onun hakkında, 1025 numaralı rivayet, Abdullah bin Mesud Radyalan'ta dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, şayet iki kişi İslam'a girseler ve sonra birbirlerine darılsalar, elbette ikisinden zulmetmiş olan biri dönünceye kadar İslam'dan çıkmış olur. Bu Hadis-i Müslim'in şartına göredir. Bezzar hakim, Hillet-ül Evliya'da Ebu değlemi rivayet etmişler. Elbani Es-Sahiha'da, Mukbil bin Adicam-i İsa'yı'da etmişlerdir. Yani e, İslam'a giren iki kişi veya Müslüman iki kişi birbirlerine darılmaları e, dünyevi bir sebepten veya dini bir sebepten olabilir. Şayet dini bir sebeptense o kimsenin hecir uygulamasını iptal edebilmesi için, bunu kaldırabilmesi için ya fıskından ya bidatinden dönmesi gerekir. Yani bu hadiste bu açıklanıyor zaten. İkisinden zulmetmiş olan dönünceye kadar İslam'dan çıkar. İslam'dan çıkmış olur. Yani bu dinden çıkmaya götüren bir tehdit. İslam'la alakalı bir tehdit bu. O halde bir kimse yani Müslüman bir kardeşine üç günden fazla dargınlığı e, göze alacak kadar bidatinde ısrar ediyorsa, fıskında ısrar ediyorsa, bu, yani inatla fıska veya bidate devam etmek, kişiyi küfre götüren bir şey demek ki. Bundan Allah'a sınmak gerekir. Dolayısıyla kendisine hecr uygulanan Müslüman, e, bunu dikkate almalı. Yani eğer e, bu hadisleri Hecir uygulayanların aleyhinde getirirse, ki bazılar böyle yapıyor. Yani işte üç günden fazla dargın durmak caiz değil. İşte ben selam veriyorum, selamı almıyor diyor. İşte benim selamımı melekler alıyor e, dediği zaman, bu hadisi kendine delil getirdiği zaman tamamen hevasına oymuş olur. Çünkü o kimse günahını terk etmedi halde, bidatini terk etmediği halde, işte benim selamı almıyorlar diyorsa bunda hak sahibi değildir. Çünkü ona hecri uygulanmasının sebebi, selamın terk edilmesinin sebebi zaten üzerinde olduğu bidatidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabı tabi'in, tebe tabi'in bu konuda hep böyle hareket etmişlerdir. Yani bidat ehlini, bidatini terk edinceye kadar yani ondan tevbe edip halini düzeltinceye kadar terk etmişler. Allah Resulü ve vesselamın fiili uygulaması işte kab Bin Malik ve e, beraberindeki diğer iki kişiye yaptıkları uygulama var. Onun dışında e, başka bir sebepler, mesela hanımlarına dargınlığı var bir ay kadar. Onun dışında sahabelerin, işte, e, mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Sabi el-Eslemi'yi e, sürgüne gönderip, bunlar hiç kimse oturup konuşmasın diye, kalimat da vermesi var. Sadık-ı mi? estemi müteşabih konulara dalıp, lüzumsuz konular soran, kendisine vazife olmayan, e, yani hakkında vahide açıklanma, gelmemesine rağmen, e, akıl ile de idrak edilmesi mümkün olmayan bazı meseleleri sorgulamakla, yani yoruma açık e, bir kapı aramakla Ömer Radyalan tarafından tehdit edilmişti ve o bu şeyin de devam edince Allah e, Nemir onu sürgün etti ve kimse bununla konuşmasın, oturmasın diye de talimat verdi. Yani böyle bidat ehli, bidatini ishar eden, e, bidate çağıran kimselere yapılan uygulama da bu şekilde. E, Ayşe radiyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ali İmran suresinin 7. ayetini okumuş ve e, bu müteşabihlere dalanları gördüğünüz zaman onlardan sakının demiştir. İbn-i rivayette onlarla oturmayın da. E, ziyadesi de vardır. Yani burada dini bir sebep olduğu zaman e, kendisine hecir uygulanan kişi daha tehlikeli bir duruma düşüyor. Yani ya bu günahını terk edecek veya bidatini terk edecek, barışacaklar veyahut da bu inat edecek bidatinde, günahında, fıskında neyse bu da imanla bağdaşmayan bir durum olduğu ifade ediliyor. Önceki hadiste Birlikte cennete giremezler deniliyor. Burada da İslam'dan çıkarlar deniliyor. Bunlar büyük tehditler. Hasta ziyaretinin fazileti 1026'ın oldu rivayet. Abdurrahman bin Nebi Leyla Rahimullah dedi ki Ebu Musa radıyallahu anh El Hüseyin radıyallahu anh'ı hasta ziyareti yapmak için geldi. Ali radıyallahu anh ona hasta ziyaret için mi yoksa alay etmek için mi geldi? Ebu e Musa radıyallahu anh dedi ki bilakis hasta ziyaret için geldi. Ali radıyallahu anh dedi ki eğer hasta ziyareti için gelmişsen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kişi Müslüman kardeşini ziyaret ettiği zaman onun yanına oturuncaya kadar cennetin kenarında yürümüş olur. Onun yanına oturduğu zaman rahmet onu bürür. Eğer ziyarete sabah gitmişse akşama kadar ona 70 bin melek salat ederler. Eğer ziyarete akşam gitmişse sabaha kadar ona 70 bin melek salat eder. Bu hadis ve ebnüsünün şartlarına göredir. Ziyal Maqdisel el da Hakim İbn İbn Ahmed, Ebu Davud, İmam Mace, Nesai Sünenü Kübra'da, İbn Bişeybe, İbnü'd-Dünya el-Maraf ve el-Kefarat'ta, Henna'de Serî Zühdünde, Ebu Ya'la, Bezar, Taberan Mucemmelevsat'ta, Beyhaki Sünen'de ve şuabül Liman'da rivayet etmişlerdir. 1027 numaralı rivayet Cabir bin Abdillah radıyallahu dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir hastayı ziyaret ederse oturuncaya kadar rahmet birikintisi oluşmaya devam eder." Oturduğu zaman ise rahmete boğulur. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hilal bin Muhammed el Hafar cüzünde, Ahmet İbni Şeybe, İbni İbdan Hakim, Bezzar, Haris bin Ebi Usame, İbni el-Marad ve el-Kefarat'ta, Beyhaki, Süneninde El-Adap'ta ve Şuab-ı rivayet etmişlerdir. Göz ağrısından dolayı hasta ziyareti, 1028'in olur rivayet, Zeyd bin Erkam Radyaland'da, Gözüm ağrıdığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hasta ziyareti yaptı. Bu hadis Bukhari ve Bukhari'nin şartına göredir. Ee, Ebu Davud, Hakim, Ahmet, Edeb-i Buhari Bukhari, Ab Taberani El-Muhallada, İb-Nazım, i̇m İb Dünya, el Marat ve Kefarat'ta, Beyhaki, rivayet etmişler, Muhbil bin Ad-Sail-Müsnet'te taric etmiştir. Yani hastalığın e, büyük-küçüğü fark etmeksizin, yani yatağa düşüreni düşürmeyeni fark etmeksizin, hastalıktan dolayı ziyaret yapmanın meşru olduğu, bundan dolayı Allah'tan ecir beklemenin meşru olduğu ifade ediliyor bu hadiste. Büyüklere saygı ve küçüklere merhamet 1029'un rivayet Ebu Hureyir radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu İbnebüdünya el-Yal'de Bukhari Edebül Müfrette, Hakim Müstedrek'te, Harait-i Ahlak'ta ve Beyhak şu ı rivayet etmişlerdir. Ee, evet, küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Ee, yani Müslümanların ahlakından değildir, Müslümanların tavrından, davranışından değildir buna uygun hareket etmeyen. Küçüklere merhamet ve büyüklere saygı, yani bu e, örfen gerekleri neyse budur. Mesela bazen duyuyorum, kişi kendinden yaşça büyük birisine ismiyle hitap ediyor. Yani bu e, saygısızlıktır. Yani Müslümanların arasında bu tip şeyler olmaması lazım. Neden saygısızlık? Mesela şey, burada kimse tutup delil getiremez. İşte sahabeler birbirine künyesiyle, ismiyle ey falan diye hitap ediyordu falan. Bu dediğim gibi örfle alakalı bir şey. Şimdi e, büyük Yaşta olan bir kimse, kendisinden yaşça küçük olan birisinin ismiyle hitap etmesinde örfen bundan bir rahatsızlık duyar. Hadiste ifade edilen şey e, saygı göstermemek. Yani yasaklanan durum bu. Dolayısıyla e, saygının gereği neyse örfende olsa bunu göstermek gerekir. Kişinin anne babasına ismiyle hitap etmesi uygun değildir. E, bizim örfümüzde uygun değildir. Bu eziyet verir. Yani anne babaya ismiyle hitap etmek eziyet verir. Müslümanın böyle şeylerden kaçınması lazım. Ee, bunun gibi daha başka ve bağlı meselelerde de e, buna göredir. Yani e, künyeyle hitap bizde yaygın bir şey değil. Yani Bizim örfümüzde e, böyle bir şey e, yaygın değil. Bir kimseye mesela Araplar arasında e, eğer onun en büyük oğlu Onunla künyelenir kişi. En büyük oğluyla künyelenmişken onun kızıyla küngeleyerek kitap ettiğinde bir nevi saygısızlık olarak algılanırdı bu. Ee, veya daha küçük oğluyla. Yani onun hoşlanmadığı şekilde anmak zaten e, ayette de lakapla hitap yasaklanırken hoşlanılmayacağı lakaplarla e, çağrılması da yasaklanıyor. Yine bu e, Künyenin adet olduğu yerde ismiyle hitap etmek bir nevi hakaret gibi algılanıyor Araplarda. Bunlar onlarda olan bir şey. Yani biz tutup da tepeden inme bizim örfümüzde farklı bir şey burada yerleştiremeyiz. Yani bizden büyüklere abi, baba, amca, dayı neyse yani büyüklerimizin nispesi veya hoca neyse artık. Bunlarla hitap edilmesi gerekir. Karşı taraftaki Müslümana eziyet vermemek gerekir. Küçüklere de, yani Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerine İslam bu şekilde önem vermiştir. Yani her bir Müslüman saygındır. Küçük diye aşağılanmak, aşağılanmak gerekmez. Mesela daha önce bahsettim, sahabeler aralarında yaş uçurumları var. Mesela bir İbn Ömer radiyallahu İbn Abbas radiyallahu bunlar çocuk idi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayattayken. Dolayısıyla bunlar büyüdüklerinde, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat ettiğinde de e, mesela bir Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın istişare meclisinde İbn Abbas radiyallahu işte baş köşede baş olarak bulundurmasını bazı insanlar yadırgamışlardı. Ömer radiyallahu da bu duruma karşı çıktı. Yani bunun e, böyle bir tavrın hoş olmayacağını bildirdi. Sonuçta o ilim sahibidir. Yine i̇bn Mesud radıyallahu bir gün birisiyle, birisi ona sataştı. Yani i̇bn Mesud radıyallahu biliyorsunuz bacaklarında bir çarpıklık olan birisi. ince bacaklı birisi. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam da ona gülünmesinden dolayı bir ikazı var. i̇bn Mesud radıyallahu anh zayıflığından dolayı belinde izarı durmazmış. Yani izarlarını bağlıyorlar böyle. Fakat o gevşeyip, yani zayıf olduğu zaman gevşeyip topuğundan aşağı inebiliyor. Bu durumu ilim ehli olmayan başka birisi ağır bir şekilde eleştirince Ömer Radyalan'ın o eleştiren kimseye karşı siz ilim ehlinize karşı yani alimlerinize karşı nasıl bu şekilde saygısızlık yapıyorsunuz diyerek o kimseyi azarlamıştır. Yani e, küçük olması e, bazen mesela küçük olmasına rağmen yaşça küçük olmasına rağmen ilim sahibidir. E, bunun Yaşı benden küçük diye bir üstünlük sağlama vesilesi edinilmemesi gerekir. Yaşça küçük olanlara merhamet etmek, yani onları aşağılamamak, hakaret etmemek, itip kalkmamak, yani bu sahabeler yani 8'li, 10'lu, 15'li yaşlar, böyle yaşlarda cihadın, hicretin davanın, davetin alanlarına girmiş kimselerdi. Ve bugün bize en çok hadis rivayet eden sahabeler umumiyetle genç sahabelerdir. Mesela bakın, Ebu Said el-Hudriye, Ebu Ureyy işte geç Müslüman olmuştur, onu istisna edersek en çok hadis rivayet eden. Ayşe radiyalan ha, o da bir çocuktu. Ee, İbn Ömer radiyalanma, İbn Abbas radiyalanma, yani bu sahabeler, Cabir bin Abdillah radiyalanma, bunlar sahabelerin en küçük veri. İbn-i Mesud herkese. Yani e, bunlar ilimde önder olmuşlar, bize sünneti aktarmışlardır. Şayet bunlar içlerinde bulundukları o sahabe topluluğunda şu merhameti, bu saygınlığı görmeselerdi, itilip kalkılsalardı, meclislerde bulundurulmasalardı, e, bu kadar hadis rivayeti, bu kadar ilmin nakli bize gelmezdi. Bu sebeple e, saygının, Müslümanlar arasındaki hukukun, ihmal edilmemesi gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diyerek tehdit ediyor. Sıla-i Rahim yapmanın önemi 1030 oğlu rivayet Enes radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hastalığında şöyle buyurdu. Akrabalık bağlarınız, akrabalık bağlarınız. Yani e, sanki vefat eden bir kimsenin vasiyeti gibi bunu söyledi. Akrabalık bağları sıla-i rahime hı hı. dikkat edin. Erhamekum yani erhamekum kendisiyle rahim bağları olan Bir kişinin akrabalık bağları üç şekilde olur. Ya rahim akrabalığıdır yani doğal akrabalık dediğimiz. Ya sıhriyet yoluyla evlilik yoluyla elde edilen akrabalıktır veyahut da radaat dediğimiz süt emme sebebiyle meydana gelen akrabalıktır. Burada Erhamekum diyerek e, rahim bağıyla yani doğal akrabalık olan e, bağ uyarda bulunmuştur. Fudail bin, e, bu hadis Bukhara ve Müslümün şartlarına göre i̇bn İban İbban sayhinde Irak'i emal-i sinder rivayet etmişler, İbban sayhada tarih etmiştir. Fudail bin İyad Rahimullah şöyle der, Bidat sahibine saygı gösteren İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur. Bidat yüzüne tebessüm eden Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a indirdiğini hafife almış olur. Kızını bidatçı biriyle evlendiren akrabalık bağını kesmiş olur. Bidatçı'nın cenazesine katılan dönünceye kadar Allah'ın gazabında olur. Bunu maktul olarak, yani Fudal bin yaz Rahim olan sözü olarak Hasem-i Risnat'la İbn-i Ebbam, Es-Tikad'la İbn-i Hilye'de, Berbehari es de Silefi-Tuyuriyat'ta rivayet etmişlerdir. Ee, yukarı tarafı, yani... Şu kızını Bidatçı biriyle evlendiren kısmına kadar ki olan bölümü i̇bn Ömer radiyalanmadan merfi olarak, Allah Allah'ın sözü olarak gelmişte hatırlayacaksınız. Bu ikinci kısmı ise yine Şabi Raymullah da söylemiştir tabiinin büyüklerinden. Kızını fasık, büyük günahları işleyen biriyle evlendiren kimse onun akrabalık bağını koparmış olur. Bunu sahip bir istinadla Bukhari tarih-ül Kebir'de, Yahya bin Mayn tarihinde, Darih Kutn-i Elmu-Telef'de, İbn-i İbban Esdikad'da, Ebu Naim Hilye'de, Ukayli Duafa'da, Hatip tarihinde, rafi et hatta bir garibül hadiste, beyha şu abul imanında rivayet etmişlerdir. Yani akrabalık bağlarını gözetmek derken sadece işte her halükarda nasıl olursa olsun bir şekilde bizim aramızda akrabalık varsa mutlaka gözetmemiz lazım. Bu gözle bakmanın yanlış bir bakış açısı olduğunu ifade ediyor bu selefin bu sözleri. Yani ne demek? Akrabalık bağları, Allah Azze ve Celle'nin rahime, yani rahim ayağa kalktı ve haks dedi. Allah Azze ve Celle de seni koparan, e, benim bağını koparmış olur, ben de onu koparırım diyerek. Kutsi de böyle önemli ifade ediliyor. Akrabalık bağları Allah Azze ve Celle'ye kulluğa bağlıdır. Yani bir kimse Allah'ın kulu ise onunla senin akrabalık bağın olsun veya olmasın din bağın vardır. Bir de akrabalık bağım varsa hem din bağım hem de akrabalık bağım vardır. Yani iki bağ vardır. Bir de bu aynı zamanda komşuysa üçüncü bir bağ daha var. Bir de komşuluk bağı vardır. Yani bunlar hep e, önemli gözetilmesi gereken şeyler. Mesela iki tane komşun var. Birisi akraban, birisi değil. Burada akraban olanı öncelik tanıman gerekir. Tevhid ehliyse, Müslümansa. Tevhid ehliyse, din ehliyse dememiz şundan ötürü şundan e, ötürü Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın oğlu için feda etmesi üzerine bunu yasaklamış, o senin ehlinden, ailenden değildir, yani e, iman etmediği için böyle bir bağın olmadığını bildirmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla olan kıssasını anlatmıştır. Tek olarak Allah'ı birleyinceye kadar bizimle sizin aranızda bir düşmanlık belirmiştir diyerek, yani burada düşmanlıktan bahsediyor, kime karşı? En başta babası. En başta babası var yani karşıda. Din ayrılığı olduğu zaman böyle bir durum var. E, Huday bin İyaz ve Amire Şabi Rahimehumullah'tan gelen rivayetlerde ise e, bidat'in böyle bir ayrılığı meydana getirdiğini ifade ediyor. Mesela e, sihriyet dedik ya, akrabalık oluşmasının sebeplerinden birisidir. ''Sen kızını bidatçı birisine veya Şabi'nin sözünde fasık, büyük günahları açıktan işleyen birisine verdiğin zaman kızın bağını koparmış olursun.'' diyor. Yani bu kısma insanların çokça gaflet ettiği bu detaya dikkat çekiyor. Yani bazı ayetleri böyle yani bu müteşabihi delil getirmek olur, müteşabihlere tabi olmak olur. Sadece sıla-i rahim, bağları gözetmek, küslük yapmamak gibi nasları ele alan, fakat şurada bidat ehlini, din ayrılığını veya fısk gibi meseleleri göz ardı edenler, yani taklit vardır burada, tahsis girmiştir. Bu tahsisi iptal ederek umumunu getirenler, burada müteşabihlere tabi olanlardır. Allah Azze ve Celle mesela, Keyf Suresi 28. ayetinde, işi gücü, aşırılık olana itaat etme.'' diyor. Anne-baba konusunda onlara öf deme diyor. Yani bunlar var. Yani birisi tutup sadece KEF 28'den ele alırsa, işi gücü aşırılık olana itaat etme. İşte benim ailem, akrabalarım bunların işi gücü aşırılık diyerek ona göre yorumlayıp, tamamen bağları koparma yoluna giderse kendince bir anlayışla, bu müteşabiye tabi olur. Bir. İkincisi öbürü de anne baba senin yanında yaşlandığı zaman onlara öf deme. Bunu böyle mutlak alıp öf bile deme. E, mutlak alıp e, ne yaparsa yapsın. isterse yani seni dininden alı koysun, Yine onlara itaat et şeklinde getirenler. Bu şekilde algılayanlar. Diğer bir müteşabiye tabi olanlardır. Yani İsra suresindeki ayette İsra suresinde de var bu konuda ayetler. E, mesela Musa bin saat radıyallahu anh'ın Rivayetinde onun bir vakas üzerine nazul oluyor yani annesinin annesi kendisini açla veriyor. Musab bin Sat babasından rivayet ediyor. Yani ben yiyip içmeyeceğim diyor. Sizin diyor dininizde diyor işte Allah'ın kitabında yani ayette Muhammed Aleyhisselatüsselam demiyor mu anne baba hakkını falan. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ettiği bu var. E ben de diyor sen bana dönünceye kadar, yani dininden dönüp eski dininde devam edinceye kadar ben iyi biçmeyeceğim açlık grevi yapacağım diyor yani. Bunun üzerine işte İsra Suresi'ndeki ayetler, devamı olan ayetler nazil oluyor. Yani din konusunda itaat yoktur ama buna rağmen işte o nasılsa benim dinime düşmanlık eden birisi diye bizim ona düşmanlık etmemiz gerekmiyor. Yani düşmanlık ayrı bir şey. Bağları belli bir çerçeve içerisinde korumak ayrı bir şey. Yani bizim anne babaya veya diğer akrabalara karşı, bizden büyük olanlara karşı her türlü aşağılama, hakaret yapabileceğimiz anlamda değil bu. Ama onlara batıl olan işlerinde icabet etmezsin, riayet etmezsin, uymazsın. Kafir olan da böyle. Yani Müslüman olmayan akrabada. Müslüman ise e, Müslüman ya fasık, ya salih, ya bidatçı bunlardan birisidir. Bidatçı ise, bidatin davetçısı ise, bidatin ehli ise, şirk derecesine varan bidatları işleyen birisi ise ve bu konuda kendisine uyarı yapılmasına rağmen bu şirk olan fiillerine İslam adı altında devam eden birisi ise e, bu kimselere uygulanacak tavır hiç fark etmeksizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutlak olarak söylemiştir. Akraba veya değil ayırmaksızın onlarla selamın kesilmesi yani güler yüz göstermenin yasaklanması burada umumidir. Annen baban, amcan dayın neyse artık sahabe de böyle uygulamıştır zaten yani e, onların sünnete muhalefetlerinde. Ee, anne babalarından veya evlatlarından veya diğer akrabalarından sünnet açık bir muhalefet yani bile bile bir muhalefet gördüklerinde bu tavrı uygulamışlar. Ee, bunda zaten sahabe döneminde çok büyük devamlılık olmamıştır. Şimdiki zamanımızdaki gibi değil yani. Çünkü İslami hayat hakim, sünnet hakim, vahiy yaşantısı hakim böyle olduğu zaman yani bir bidat ehli, bidatında ısrar edemeyen, yani Büyük günahda ısrar eden kimse fazla tutunamaz öyle bir toplumda. Yani bunda aleni bir şekilde fazla ısrar edemez. Bu sebeple sahabe döneminde çok e, uzun süreli e, şeyler göremeyiz. Ama şu ifadeleri görürüz, işte Abdullah bin Muğaffel'den aktarıyoruz bazen. Ahmet bin Abdel, Ebu Bekra'dan aktarmıştır. Abdullah bin Muğaffel işte fiske atmayı yasaklayınca o devam ediyor. Ve bu yeğeni küçük bir çocuk. Yani küçük çocuk dediğim delikanlı çağlarında bir çocuk. Ben sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasanı söyledim. Sen hala devam ediyorsun. Bir daha seninle ebediyen konuşmayacağım diyor. Gerçekten ebediyen konuşmadı mı? Yoksa o yeğeni hangi düzeltti mi? Bu bizli bize gelmemiş. Ben zannetmiyorum bunun böyle sürekli olduğunu. Veya Ebu Derda R.A. zamanında sünnete muhalif alışverişle ilgili bir meselede sünnete muhalif bir fetva benim görüşüme göre bunda sakınca yoktur diyor Muaviye radıyallah ve Ebu Derdar radıyallah diyor ki yani bana destek olacak kimse yokum ben Allah Resulü'nün yasağını söylüyorum o bana göre sakınca yok diyor. Bir daha seninle aynı sema altında durmam diyerek hem Ömer radıyallah'a şikayet mektubu yazıyor hem de orayı terk ediyor Ebu Derdar radıyallah. Bu Muaviye radıyallah yani vali bir de e, Muaviye Radiyallahu Han'ın konumu var. Sabelik olarak, vahiy katipli olarak çeşitli e, üstünlükleri var. Böyle bir pozisyonda sünnete muhalefet söz konusu olduğu için terk ediyor. Bunun gibi bir sürü örnekler var. Tabi'in ve tebevd tabi'in zamanlarında ise bidatin, yani fırkalaşmaya başlayan, gruplaşmaya ekolleşmeye başlayan bidatin e, türlerini görüyoruz. Yani bunlar ekolleşmiş bir şekilde çıkıyor. Sahabelerin onlara tavrı tabii ki bu sefer şeyin e, sahabe ve tabi tabi. Sahabeden de muhatap olanlar var. Mesela iş harbe gitti. Nehravan olayında. Karşılıklı harbetmelerine kadar vardı. Neden harbediyorlar? Çünkü bunlar ayrı bir yerde topluluk oluşturup harura denilen yerde birikmişlerdi. Bidatlarına davet ediyorlardı. İşin neticesi harbetmelerine vardı. Eee daha sonraki dönemlerde olanları biliyorsunuz zaten. Yani Rafıza Bidati o neydi? i̇bn Sebe. İbn-i Sebe'nin işte, e, propagandasını yaptığı ilk. E, Rafıza Bidati çıkıyor. Sonra işte e, Kaderiye'nin görüş ortaya çıkıyor ve bu Bidatleri mürciyeyi bu görüşleri dile getirenlere on halinden tevbe edinceye kadar tam bir hecri uygulama başlıyor artık. Yani neden sahabede böylesine net örnekleri görmüyoruz da tabi'in tövbe tabiinde tabi'in ve lanet görüyoruz demeyin. Çünkü sahabe döneminde ekolleşmiş bir bidatten bahsedemeyiz. Böyle bir şey yok. Olamaz da çünkü vahiy hakim, sünnet hakim. E, fakat sünneti takip edenler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki direktiflerini takip edenler buna göre hareket etmiş. Mesela İbn-i e, Yahya bin Yamir e, yanındaki kişi geldiği zaman işte bizim oralarda e, her şey kaderle değildir diyen kimseler var. Veya Allah olayları olmadan önce bilmez diyen, böyle kaderiye görüşüne benzer şeyleri zikrediyorlar. İbn-i radyalarına onlara Cibil hadisini aktarıyor. Ve onlara bildirin ki ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir, uzaktırlar diyor. Yani Midat söz konusu ol zaman böyle. Bu, şunun için söylüyoruz. Bu bidatin ehli olan, mutezile olan, cehmiye olan, mürceye olan, harcı olan senin annen baban ise ona torpil yok. Yahudi ise var. Yani belli bir yere kadar var. Hristiyansa var. Hatta ateist ise var. Ehli İslam'dan olmayan. Belli bir yere kadar. Yani ona karşı düşmanlık gösterme, senin hakaret etmen, böyle yetkilerin yok. Ama onun batıl şeylerine itaat etmezsin. Din böyle gelmiş. Ama bidatin ehli ise yani dinde ifsad edici görüşlere, sünnete, muhalefete çağıran buna yönelen kimse ise bizim zamanımızdaki anne babalarının çoğunun yaptığı gibi sünnete düşmanlık yapıyorlar. Dünyevi seküler bir hayat tarzı seçmişler kendilerine. Ve böyle olmayan evlatlarına baskı uyguluyorlar. Yani dindar olmasın, dinini yaşamasın, sünnete uymasın diye. Böyle anne babaların böyle bir saygınlık hattı yoktur. Yani bilakis Allah'a ve Resulüne bağlılık üzeri olmak gerekir. İşte işi gücü aşırılık olanlar böyleleridir. Yani sünnetin yaşanmasından hoşlanmayan ve bundan dolayı da evladına zulmeden baskı yapan anne babalar veya diğer akrabalar, her neyse büyükler. Evet, burada sılay rahim, yani akrabalık bağının hangi şartlarda geçerli olduğuna bir uyarı vardır. Seleften gelen bu sözlerde, Allah'a ve Resulüne itaate uygunsa, öz kardeşim benim din kardeşimdir. Ama Allah'a ve Resulüne itaate uygun değilse, muhalif ise, öz kardeşim de olsa, onunla benim bir bağım yoktur, beri olmam gerekir. Yani middatin ehlinden veya fıskın, fucurun ehlinden ise, olmam gerekir. İslam'a davet için kafiri ziyaret etmek. 1031 no'lu rivayet. Enes radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir adama hasta ziyaretine bulundu ve ona ey dayı la ilahe illallah de buyurdu. Adam dayı mı yoksa amca mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır bilakis dayı buyurdu. Burada dayı demesi e, şimdi dayı ee, annenin erkek kardeşi amca babanın erkek kardeşi ee, burada kavim olarak yani anne tarafının şeyi e, erkek kardeşleri olma sebebi yani kabile olarak kabile bakımından dair diyor Allah Resulü Vesselam. burada e, yani bu gibi hitabın meşru olduğunu görüyoruz yani bu adama la ilahillallah diye İslam'a davet ediyor. Yani gayrimüslim bu adam. Ve ona akrabalık, yani kabile şeklinde olan bir akrabalık dahi olsa, bu dayı sözünü söylemesi var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam da diyor ki dayı mı yoksa amca mı diyor. Yani acaba yanlış mı söyledin? Hani insan amca der falan. Yok diyor. Bilakis dayı dedi. Adam la ilahe illallah demem benim için daha mı hayırlı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ahmet İbni Meni'nin müsnedinden bu sayrı ithafta nakletmiş İslam'ın zikrederek. Ahmet bin Ambel, Ziya-ül-Maktis-el-Muhtare'de Ebu Yala Bezzar e, rivayet etmişler. Muhbir bin Hadis-el-Müsned'de tahric etmiştir. Evet, burada e, başlıkla alakası bir kimseyi, kafir olan bir kimseyi İslam'a davet etmek için ziyaret etmenin ilim mehlili için meşru olduğunu ifade ediyor. Rahim için nesebi öğrenmek 1032 numaralı rivayet Said bin el As Rahimullah dedi ki İbn Abbas radiyallahan yandaydım bir adam geldi ve uzak bir akrabasının öldüğünü söyledi. Uzak bir akraba. İbn Abbas radiyallahan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nesebinizi öğrenin. Akrabalık bağlarını gözetin. Demek ki nesebi öğrenmenin gayesi soyla üstünlük taslamak değil. Ben şu ırktan, şu kabileden bunun için değil. Akrabalık bağını gözetmek içindir. Zira akrabalık bağlarını koparıldığında yakınlık söz konusu değildir. Akrabalık bağlarının gözetilmesi halinde de uzaklık söz konusu değildir. Yani ne kadar uzak akraban olursa olsun, akrabalık bağlarını gözetiyorsan bu uzaklık mesele değil. Bu Hadis-i Müslim'in şartına göredir. İbn-i Kutaybe uyunul ahbarda, Bukhara edebil müfredde, hakim talisi, El-Ensab'da Sem'ani, Beyhaki, Sünen'de ve Şuab-ül İman'da rivayet etmişler. El-Bani Sayyada, Mukbil-i bin etmişlerdir. Kendisini babasından başkasına nispet etmek. 1033'ün olur rivayet Mücahit Rahimullah'tan. Abdullah bin Amr radıyallahu anh, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisini babasından başkasına nispet ederse cennetin kokusunu alamaz. Muhakkak ki onun kokusu 70 yıllık mesafeden hissedilir. Muaviye Radiyalan, Cunade bin Umeyye'nin oğlu olduğunu iddia ediyordu. Cunade bu hadisi görünce dedi ki, ben ancak senin sadağından bir okum. Artık beni dilediğin yere çek. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Demek ki Cunade bin Umeyye, onun oğlu olduğunu kabul etmiyormuştu. Sonradan, işte bu hadisten dolayı artık... Kabul etmeye başlamış. Bu anlaşılıyor. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tayalisi, Ahmet, İbn-i Mace, Abdurrezzak, İbn-i Ebişeybe, Taberani, Hatip tarihinde, İbn-i tarihinde, Harati, Mesail, Ahlak'ta rivayet etmişler. Elbani, Sayyada, Muhbil, Bin Hadi, Sayül-i etmişlerdir. Burada şimdi baba ya anne, teyze bunun gibi hitaplar ee, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğul dediği torunları var. Hasan ve Hüseyin'e şu benim oğlum demesi var. Yani torununa oğlum demesi meşru. Yine e, bir kimsenin saygı olarak işte bir kimseye baba demesi. Şunu ver baba gibisinde böyle hitaplar. Veya teyze, teyzesi olmayan birisine teyze demesi, bunlar yalan değildir. Yani bunlar yalan kapsamına giren şeyler değil. Selef de bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeden. Bunun örnekleri var. Yani örfün kaldırdığı e, mertebede bu böyledir. Yoksa insanlar, yani bir kimse mesela baba diye hitap ettiğinde veya e, anne diye hitap ettiğinde e, bunun nesep bağı, manasına geldiği anlaşılıyorsa insanlara anladığı şekilde hitap etmek gerekir. Yani e, yalana da götürebilir. Yalan bir intiba vermesine de götürebilir. Yoksa öbür türlü işte bir saygı olarak veya bir merhamet olarak bunların söylenmesinde bir sakınca yok. Bununla birlikte mesela e, kadınlardan birisi Ayşe Radyalanha'ya ey anacığım diyor. Buna karşı çıkıyor Ayşe Radyalanha. Diyor ki ben diyor müminlerin erkeklerinin anasıyım diyor. Kadınlarının değil diye. Böyle de bir uyarı yapıyor. Bunun gibi şeyleri de var. Yani yanlış anlaşılmaya götüren şeyleri de düzeltme yapıyordu sahabeler. Bu ayrı bir konu. Babanın arkadaşlarına sıla yapmak, 1034 olur rivayet. Ebu Bürderaimullah dedi ki, Medine'ye gittiğimde Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a bana geldi ve dedi ki, sana niçin geldim biliyor musun? Ben hayır dedim. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyrununu işittim. Kim kabrinde olan babasına sıla yapmak isterse, yani vefat etmiş olan babasına sıla yapmak isterse, ondan sonra babasının kardeşlerine sıla yapsın. Muhakkak ki benim babam Ömer ile senin baban arasında kardeşlik ve sevgi vardı. Yani bu öz kardeşlik değil bakın. Din kardeşliğinden bahsediyor. Kardeşlik ve sevgi bağı vardı. Ben de bu yüzden sana sıla yapmak istedim diyor. Ebu Bür'de e, bu Ebu Musel Eşerim'in oğlu da olabilir. Ebu Bür'de bin Niyar da olabilir. Ama Allah'u buradaki şey Ebu Musel Eşari'nin oğlu olan Ebu Bürdü. Yani Ebu Musel Eşari ile bu Ömer bin Attab radiyalarının arasında bir kardeş sevgi bağı vardı. Babalarımıza hatırına ben de sana sıra yapıyorum yani onun için ziyaret ediyorum diyerek bunu söylüyor. Bu hadis Buhari'nin şartına göredir. Ebu Yaala İbn İbn İbn Asakir rivayet etmiş. Elbani sahiha da tercih etmiştir. Davete icabet etmek 1035 no'lu rivayet Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davet edene icabet edin. Hediyeyi reddetmeyin ve Müslümanları dövmeyin. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i İbban Ravdatul Ukala'da, Bukhari Edebül Müfret'te, İbn-i İbban Sayin'de, Ahmet, Bezzar, Taberani, Ebu Yala, İsmail El-Espanet Tergib'de, Taha-ı Haris Bin Ebi Usame Müsned'in'de, Heysen Bin Kuley Beşşaşı Müsned'in'de, Ebu Naim İlliyetül Evliya'da, Beyhak Şuhab'da, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Evet, davete icabet etmek, Müslüman, diğer Müslümana hediye verdiği zaman bunu reddetmemesi ve Müslümanlara vurmamak, dövmemek. Bunlar Allah Resulü'nün emirleridir. Haberci göndermek izin demektir. 1036'ın olur. rivayet Ebu Üreyr'e radıyallahu anh derin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin diğer bir kimseye davet için elçi göndermesi, yani bize buyur gel diye haberci göndermesi, çocuğu gönderiyor. O kimsenin evine girmesine izin vermesi demektir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bezzar, Ahmet, İbn-i İbran, Edeb-i Müfredde, Bu Ebu Davud, Taha-ı şehir Asar'da, Beyha Kişu Abul İman'da ve Sünen'de rivayet etmişlerdir. Yetimin malından faydalanmak. Kasım bin Muhammed Raymullah dedi ki, bir adam İbn Abbas Radyalanma'ya dedi ki, benim bir yetimim var, onun da devesi vardır. Ben o devenin sütünden içebilir miyim? İbn Abbas Radyalanma dedi ki, eğer kaybolduğu zaman devesini arıyorsan, uyuz olmuş bir devesini tedavi ediyorsan, Su içtiği havuzunu temiz tutuyor ve suluyorsan yani deve ile ilgili her türlü ihtiyaçları karşılıyorsan o zaman yavrusuna ve sütüne zarar vermeksizin içebilirsin. Yani içebilirsin ama şartı var o devenin yetime ait başkasına ait sonuçta o devenin yavrusu varsa onun sütüne zarar vermeyeceksin bu şartta içebilirsin diyor. Bu eser buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. El-Hasem bin Ali el-Amiri, el-Emali ve el-Kıraat'ta, Malik, Muatta'da, Be Begavi şerh-i sünnetet tefsirinde İbn-i Müzzir, tefsirinde Reza tefsirinde Ziyal-ı Maksız, muhtar edeb rivayet etmişlerdir. Ebu Ürere radıyallahu dedi ki, 1038'in olur rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey alan Resulü, falan kadın gündüz oruç tutuyor, gece namaz kılıyor, komşularına da eziyet ediyor denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o cehennemdedir buyurdu. Dediler ki, falan kadın sadece farz namazları kılıyor. Yoğurt kurusu dağıtıp sadaka veriyor. Komşularına ise eziyet vermiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o cennettedir buyurdu. Bu hadis müslimin şartına göredir. Harayeti mesavü ahlakta, Bukhara'da, Müfredde, Ahmet, İshak bin Rahüye, Hakim, İbn-i İbdan, Bezzar, Hüseyin bin Harbel Mervezi, Elbir ve Sıla'da, İbn-i Veb El, -el Cami'de, Hennat Züth'te, Şeceri Emal'de, İbnül Abenusi Meşehasında, Beyhak Şuhab-ı İman'da rivade etmiştir. Yani bu kadın e, gündüz oruç tutuyor, gece namaz kılıyor. Yani nafile olarak çokça ibadet eden birisi ama komşularına eziyet veriyor. Yani Allah Azze ve Celle ile hukukunda görünen bir kusuru yok ama insanlarla, komşularıyla hukukunda eziyet veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o cehennemdedir diyor. Diğeri kimse ise yani Allah'ın hukukundan sadece farzları yerine getiriyor. Bunun yanı sıra sadaka da veriyor. Komşuna da eziyet vermiyor. Komşularıyla iyi geçiniyor. Buna da cennettedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kul haklarına, bunlar içerisinde özellikle komşu hakkına dikkat çekiyor. Komşuların şahitliği 1039 adı rivayet. İbn-i Mesud bir adam dedi ki Ey Allah'ın Resulü! İyilik yaptığımı nasıl anlarım ve kötülük yaptığımı nasıl anlarım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşularının senin iyilik yaptığını söylediklerini işittiğinde iyilik yapmışsındır. Onların kötülük yaptığını söylediklerini işittiğinde kötülük yapmışsındır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Harayet-i Mekarumül Ahlak'ta İbn-i Ben Ahmet i̇bn Razak, Şer-i Sunnede Begavi, Taberani, Heysemin Kuleybeş Çaşi, Müsnedinde, Ebu Naim Hilya'da, i̇bn Mende ve Beyhaki Sünnendere'i vaat etmiş. Herhalde sayada tercih etmiştir. Bu e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin uygulandığı, yaşandığı toplumlar hakkındadır. Yani bunu ben söylemiyorum. Sufyan-ı Sevri Rahimullah söylüyor. Seleften daha başkaları da söylüyor. Onlar kendi zamanlarında yani Tebe-i zamanında diyorlar ki işler değişti yani toplum değişti. Eğer bir fakih görürsen ki komşuları onun hakkında iyi şeyler söylüyor. Yani din alimi, din hakkında bilgili birisi. Fakat komşuları onun hakkında iyi şeyler söylüyor. bir ki diyor o fakih, o alim yağcının tekidir diyor. Yani o münafıklık yapıyor diyor. Çünkü eğer o fakih, ilim sahibi olan kimse, emri maruf ve yani münkeri yapsa, bundan dolayı çünkü toplumu görüyoruz, gereken tavrı koysa Gereken uyarları yapsa, tebliği yapsa, gerektiği şekilde yapsa hmm. onun hakkında iyi şeyler söylemezler. Veyahut da durumlarını düzeltirler. Hmm. Yani hem toplum bozuk hem de bu bozuk toplum bu fakir övüyor. Bu normal değildir. Yani o fakitte bir sıkıntındandır diyor. Bu sebeple yani e, siz şimdi sünnete uyduğunuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinin tekrar garip hale döneceğini haber vermiş nasıl anlatıyor garipleri? Aşiretlerinden, kabilelerinden ayrılmak zorunda kalanlar diye anlatıyor. E şimdi bu, bunlar acaba dinimi mi kötü yaşıyor? Kabileleri bunları dışlamış, aşiretleri bunları dışlamış, bunlar hicret etmek zorunda kalmışlar. O halde bu hadisi böyle e, içinde bulunduğu toplumla birlikte ele almak lazım. Yani mümin, iman eden salih bir topluluk içerisinde komşuların sana iyi diyorsa sen iyisindir. Sana kötü diyorsa sen kötüsündür. Ama münafık bir topluluk sana iyi diyorsa kendinden bir şüphe etmen lazım yani. Yani münafıklar nasıl beni beğenir ya? Yani ben kitaba ve sünnete uyuyorum. Fakat münafıklar, dinden hoşlanmayanlar, sünnetten hoşlanmayanlar bana nasıl iyi der? Şimdi dernekçilere bakın. Bunlar münafıkların kendilerine iyi demesi için e, çaba yapıyorlar. Yani Kur'an'ı bile bu konuda alet ediyorlar. Kur'an'a yani Allah'a tazim, Resulüne tazim için Kur'an ve sünnet dersi vermiyorlar. İşte çocuklarımıza Kur'an öğretti diye hayırla ansınlar diye bunu yapıyorlar. Yani münafık bir toplumun e, kendilerini beğenmesi için iş yapıyorlar. Yani hedeflerinde bu var. Bu sebeple oruçları onların beğeneceği bir şekilde yani bilirler sünneti ama o sünnete göre oruç tutmuyorlar. Hatta bazı aşırı gidenleri, ileri gidenleri halkın içerisinde, camide olduğunuz zaman namazı sünnete göre kılmayın. Elleri kaldırmayın. Ver yalnızken veya kendi aranızdayken elleri kaldırırsınız. Bunu tavsiye ediyorum. Niye? Fitne çıkmasın Zin fitne dediğiniz şey çıkmış zaten. Allah Resulü hakkında, Allah Azze ve Celle Nur Suresi 61. ayetinde onun emrine, yani Resulün emrine muhalif edenler, bir fitneye uğramaktan ya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani fitne Allah Resulü'nün emrine muhalifet etmektir. Fitne budur. Onun emrinin gereğini yerine getirmek değil. Dolayısıyla biz salih bir toplum içerisinde olsak, sünnete uyan bir toplum içerisinde, böyle bir mahalle içerisinde yaşasak ve o zaman komşularımız bizim hakkımızda kötü şeyler söylese, yani onlara eziyet veren, sıkıntı veren kimseler olursak şu hadiste bahsedilen durum işte budur. Bunu asıl saadetle söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşlerin değiştiği, nifakın yaygınlaştığı, yani salih toplumun kaybedildiği zamanlarda ise, yani kabilelerinden ayrılanları övüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta böyle zamanlarda ne diyor? İbn-i Amr radıyallahu aleyhi ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini, hevaya itaat ettiklerini, tabi olduklarını ve tamahkarlığa boyun eğdiklerini gördüğün zaman, avamı yani geneli bırak, Halkın genelini bırak, kendi özelliklerine ilgilen, kendini kurtarmaya bak diyor. Sen kendi işlerine ilgilendiğinde, avamı bıraktığında, yani halkın geneli avam, umumun çoğuludur. Avamın çoğuludur yani halk, ha, halk hakkında kullanıldığı zaman. Ee, halkın genelini bırakıp kendini kurtarmaya baktığı zaman, yani sünnete uyacaksın, bu halk ister uysun ister uymazsın. Sen kendini kurtarmaya bak. Sen sünnete ittiba ettin, bu halk ister uysun ister uymazsın. İftarda sünnete uydun, bu halk seni bundan dolayı kınadı, ister uysunlar ister uymasınlar Sen bunları bırak diyor Allah Resulü kendini kurtarmaya bak. Yani ben bu avam içerisinde uyum, içerisinde yaşayayım böyle bir derdim olmasın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi böyle bir yönlendirme yapmıştır. Dolayısıyla e, burada da bir kimse şöyle bir toplumda şu hadisi delil getirirse müteşabiye sarılmış olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu toplumu söylemiyor. Veya cinisliler bir topluluk var. Hüseyin cinislinin cemaati. Diyanetle beraber şimdi oruca başlıyorlar. Başladılar. Daha önce de olmuştu bu şey. Neydi delilleri? Başka bir müteşabi. Dediler ki, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, insanlarla beraber oruca başlayın. insanlarla beraber bayram yapın. Ben de o zaman yazdım. Biz insan değil miyiz? Yani biz insan değil miyiz? Sahabelerin insan değil mi? Selefin yoluna gidenler insan değil mi? Sen neden o insanları tercih etmedin de diyanete uyan insanları tercih ediyorsun ki? Sırf devlet onların elinde diye mi? O devlet senin dinine kastetmiş bir devlet. O kurum senin dinine kastetmiş bu kurum. Yani bu nasıl bir anlayış? İnanın, Raşit halifelerin zamanında dahi, yani Raşid halifeler, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu hanımın zamanlarında dahi sünnete muhalif bir şey gördüklerinde sahabeler ona dahi itaat etmiyorlardı ki. Ona dahi itaat etmiyorlardı. Bakın rivayetlere i̇bn Abbas radiyallahu Telbiye ile ilgili bir mesele olduğu zaman yani bunu diyor Ali radıyallana anh'a, Muavi radiyallahu anh dolayı gerçi bu da Muavi'ra delan da meşru bir halife. Ee, Ali radiyalların muhalefet için yapıyorlar diyor bu sesli telbiyeyi yasaklama işini. Çıkıyor aleni bir şekilde halk bundan yasaklanmış. O aleni bir şekilde telbiyesini getiriyor. Tedbirlerini getiriyor. Bunun gibi İbn Ömer radiyalları Osman Radyalan zamanında Osman radiyalların ikinci ezanı ortaya koyunca İbn Ömer da bu bir bid'attır diye karşı çıkıyor. Yani din konusunda yöneticilere itaat yok yani. E, sen eğer insanlara uymak diyorsan, biz de insanız. Ve biz sünnete ittiba etmeye çalışıyoruz. Senin derdin insanlara uymaksa bize uy. Biz insan değil miyiz yani? Bu sebeple yani müteşabih hadislere tutunmak, e, bunun sebebi genellikle şudur. Yani insan bu hadise dayanarak böyle amel ediyor değil. Kafasına hevaya dayalı bir şey koymuş, bir yorum koymuş sonra hadisi buna monte ediyor. Salt yaklaşmıyor. Salt yaklaşırsan mesela şu hadisi hepimiz okuyoruz, dinliyoruz. Allah Allah, komşularının senin iyilik yaptığını söylediklerini işittiğinde iyilik yapmışsındır. Hangi komşular bunlar? İlk önce bakacağız. Allah Resulü bunu kime söylüyor? İmmesud radıyallahu anh'a söylüyor. İmmesud radıyallahu anh'ın komşuları kim? Nasıl insanlar? Bir buna bakmak lazım değil mi? Bir de sen kendi komşularına bak bakalım. Burada kastımız şu değil. Yani e, dünyevi konularda komşularımıza kötülük etmemiz, sakardetmemiz buna söylemiyoruz. Bugün yani içinde yaşadığımız toplum, ta, hatta hatta tevît zamanlarından beri maalesef böyle bir şey var. Sen sünnete ittiba ettiğinde sana iyi demezler yani kimse e, böyle şey yapmasın. Ha na, nasıl iyi diyebilirler? Sen onlar dünyalıkları konusunda e, iyi geçinirsin. Ama burada da bir mani var şimdi. Dünyalık konusunda ben nasıl iyi geçineceğim? Eğer bidatçı ise, fıskı aleni bir şekilde işliyorsa ben nasıl iyi geçineceğim? Bir de insanların bilmediği şeyler değil. Bildikleri konularda Allah'a ve Resulü esyan ediyorlar. Böyle bir durumda ben bu insanla dünyalık konuda bile nasıl geçineyim yani? Ben ona iyilik yapamam değil mi? Belki o bana bir şeyler getirir, iyilik yapar, muhtaç durumdayımdır. O bana getirir ama ben ona götürmem. O zaman ne bekliyorsunuz? Sana iyi mi desinler yani? Yani bunları iyi tartmak lazım. Ee, müteşabihlere tabi olarak hevaya uymaktan Allah'a sığınmak gerekir. Hayırlı ve şerli kimseler, 1040 olur. rivayet Ebu Reylül e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Hayırlarınız kendisinden hayır umulan ve şerrinden emin olunan kimselerdir. Şerlileriniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve şerrinden emin olunmayan kimselerdir. Kudai Müsnedü Şiyapta İbnü'l-Pen Ahmed Tirmizi Şuabü'l-İman da Behaki Müslim'in şartına göre bir sinatla rivayet etmişlerdir. Yani kendisinden hayır beklenir bu adam. Şer gelmez bu adamdan. Böyle bir intiba oluşturmuştur. Bu hayırlılarımızdandır. Ama şerlileriniz ise ondan bir hayır beklenmez. Hep kötü bir şeyler umarsın ondan, hep bir yanlış şeyler umarsın. Bu da şerirlerinizdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. olur oğlu rivayet Ebu Bekra, Nufey bin Haris radıyallahu anh'den. Bir adam dedi ki, ey Allah Resulü insanların en hayırlı hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ömrü uzun olup ameli güzel olan buyurdu. Adam ey Allah Resulü insanların en kötü sangisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ömrü uzun olup ameli kötü olan buyurdu. Bunu Ebu Muhammed el-Fakihi, Fevaidinde Ahmet, Hakim, İbn-i Ebi Tirmizi, Tayalisi, Şer-i Sünnede, Begavi, El-Gaylaniyatta, Ebu Vekire Şafii, Bezzar, Taberani, Mucem-i Darimi, İbn-i Vişram, Emalisi'nde, Ebu Ahmet el-Hakim, El-Esan ve El-Kunada, Tahavi, şer ve Bey-i Haki, Sünen'de ve Zühd'de rivayet etmişlerdir. Müslim'in şartına göredir bu hadiste. Kişi sevdiğiyle beraberdir. 1042 Nol Rivayet. Ebu Zer radıyallahu anh, dedim ki yalan Resulü, kişi bir toplu seviyor fakat onlar gibi amel edemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Ebu Zer sen sevdiğinle berabersin. Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki, ben Allah ve Resulünü seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Bunu Saydavi Mucemüş Şuyuk'ta, i̇bn İbn Ahmed Ahmet, Ebu Davud, Haris bin Ebu Usame Ensab-ül Eşraf'ta Belazuri rivayet etmişler, Elbani Es-Sai'ye de tarcih etmiştir. Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ve yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak 1043 nol rivayet Ebu Reyr dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden öncekilerden bir adam hesaba çekildi ve insanların yolu üzerinde eziyet veren dikenli bir dalı kaldırması dışında bir hayrı bulunamadı. Bunun üzerine bağışlandı. Bu Bukhar e, ve Müslüm'ün Ebu rivayet rivadetleri bir hadiste, iman yetmiş küsur şubedir, bunların en düşü yoldan eziyet veren şeyi kaldırıp atmaktır diye bildirler. Aynı şey. Yani adamın bir hayrı bulunmamış, öncekilerden bir adam bu. E, bir dikenli dalı kaldırmış, yani bunlara demek ki Allah'ın rızasını, insanlara, iman edenlere e, faydayı, hasit etmiş demek ki. Bunun üzerine bağışlanmıştır. Yani iyilikten hiçbir şeyi hor, hakir görmemek gerekir. Bu hadis Buhari ve Buhami şartına göredir. buhar ve Müslim bu lafızla rivayet etmemişlerdir. buhar ve Müslim'in lafzını söyledim yani o iman 70 küsur şubedir hadisinde belirtildiği gibi. Ebu Bekir el İsmaili Mücemü Mücemü esami şuyukta İbn İbn Ahmed Humeydi ve Hernat bu hadisi rivayet etmişlerdir. Allah azimi verirse bir sonraki derste Kitabı züüt ve rakaik yani dünyadan alakasız olmak dünyalıklardan ve incelikler kalp inceliklerine dair bölüm gelecek. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshedül ilahillen tevatikeli esherikelik ve estafurke ve tu